Kud nümalık eylemiş ayine veş dildar asu, Müptela ondan beri emvacı har har asu, Durduğundan şişayi şevkinde çini perçemi, Bu seder rumal olur her lahza bülzar asu, Bir taşın yanında payi yarı bu setmiş meğer. Su besu, her sengi takbil eyliyor ava resul. Nazeninim, başla kim reftara zannetsin gören, Naz ile azmeylemiş aheste bir reftara su. Kadmüma ol kim sütuni nuru ıtlak eylem, Ya bu yenbu-i bekadan ceste bir fevvare su. Gırpığında jaleveş bir katre gördüm galiba Vermek istersen yine gaddareyi gaddar El ateş kuyaymaül feizi katlin sevdim Reşhayetığından işrabet geliyor ya resul Allah Allah söz yesi dil artıyor eksilmiyor Alsa da baştan başa etrafımı hem var Yağdır ey çeşmim hariki iki kalbe hununu Çünkü dökmek adet olmuştur lehibi narasu Olma ağ ben dağ zıtanın. bilmiş ol kim rakip Sozu aşkım sönmeden tahvil olur ebha rasul Mahremi yar olmama diktin dü çeşmi guğşunu kurşun akıp insin gözüne karasu Acizane bir nazire yazdım ey yine, geldi mezhabi kalemden ravza-i şera